Bu köşe kitap köşesi. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz. Merhabalar, kitap köşesine bir ödül haberiyle başlayalım. Biliyorsunuz ödülleri, yarışmaları yakından takip ediyoruz burada. Bunlardan biri de Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından verilen ilk gençlik romanı ödülü. 2004 yılın, 2024 yılının kazananı belli oldu. Buradayım adlı romanıyla Filiz Gündoğan kazandı 2024 ödülünü. Buradayım romanının genç okurlara yönelik etkileyici anlatımı ve Özgün diliyle ön plana çıktığı belirtilmiş. Daha önce yayınlanmamış eserler katılıyor bu arada tabii bu ödüle. Filiz Gündoğan'ın kitaplarını tanıdığımız bir yazar ama bu daha önce yayınlanmamış bir eseri. Dolayısıyla yakın bir zaman içerisinde bu ödülle de birlikte bu Buradayım adlı romanının yayınlandığında göreceğiz eminim. Çünkü... Şöyle bir önemi de var aslında bu ödülün genellikle işte çocuk kitaplarıyla yetişkin kitapları arasında kaldığını söyleyebileceğimiz ilk gençlik kitapları konusunda dünyada da olduğu gibi Türkiye'de henüz yeni yeni bir kıpırdanma başladı bir türlü tırnak içinde söyleyenin tutturulamıyor bu aradaki kitaplarla ilgili durum dolayısıyla Ee, Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı'nın tam da buraya e, yönelik, e, ilk gençlik romanına yönelik bir ödül vermesi bu anlamda kıymetli. Dolayısıyla biz de yakından takip ediyoruz. Ee, bir anda çocuklar, e, gençlerin diyelim daha doğrusu bir sonraki aşaması hep yetişkin kitaplarına geçmeleri e, bekleniyor. Belki bu konuda işte Güneş Kitaplığı'nın e, Köprü Kitaplar Projesi'ni yeniden akla getirebiliriz. Onlar da e, çoğunlukla yetişkinlere yönelik kitaplar yazan yazarlarla e, özel bir e, proje yürüterek işte köprü kitaplar adını verdikleri tam da bu e, çocuk kitaplarıyla yetişkin kitapları arasındaki döneme yönelik kitaplar basıyorlar. Onu da özellikle dile getirmiş olalım. İşte bu alana yönelik katkılardan biri de Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı'nın verdiği ilk gençlik romanı ödülü. Ee, kitap fuarları'nın e, yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Ee, yakın bir zaman önce Bursa kitap fuarı vardı. Şimdilerde İzmir kitap fuarı e, düzenleniyor. Bir taraftan da böyle e, şehirlere e, şehirlere yönelik kitap fuarlarının dışında ilçe belediyelerinin de aslında bu tip e, kitap fuarları, kitap günleri ya da edebiyat günleri düzenlediklerine şahitlik ediyoruz son zamanlarda. Bunlardan biri de bu yıl 10.sü düzenlenen Üsküdar kitap günleri. Bugün itibariyle başladı aslında bu kitap günleri ve 4 Mayıs'a kadar sürecek. Eminim zaten önümüzdeki hafta sonu daha yoğun bir katılım olacaktır. Okumak özgürlüktür sloganıyla düzenleniyor bu yılki kitap günleri e, harem etkinlik alanında yapılacakmış. E, çok sayıda 200'ün üzerinde yayın evinin katıldığı, 300'ün üzerinde yazarın e, yine katılımcı olduğu imza günlerinin ve söyleşilerin etkinliklerin düzenleneceği Programı hayli yoğun bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hepsini tabi burada sayamayız belki ama Günleri.com internet adresinden bu etkinliklerin ayrıntıları edinilebilir. Dediğimiz gibi bugün itibariyle başladı 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir harem etkinlik alanındaki 10. Üsküdar Kitap Günleri. Ee, yeni kitaplara baktığımızda da e, Irmak Silen'in yeni bir kitabı yayınlandı. Everest yayınlarından Şimdi Buradaydı isimli romanı. Ee, şöyle bir tanıtım yapılmış. Önce onu aktaralım. Şimdi Buradaydı. Her sayfasında yeni soruların ve ihtimallerin ortaya çıktığı, son sayfasına kadar sürekli yükselen bir merak ve şaşkınlıkla ilerleyen bir roman. Bir cinayeti önleme sezgisiyle hareket eden psikiyatrist Birkan, Tehlikeli bulduğu hastasını dikkatle izlemektedir. Hatırlamalar ve soru cevaplar eşliğinde seanslar akıp giderken birbirine geçen olaylar, mekanlar, kayıplar, anneler, babalar ve sevgililer, tutkular ve hesaplaşmalar boy gösterir. İpuçları, işlenmiş suçları mı yoksa işlenecek olanları mı göstermektedir şeklinde bir soruyla yapılmış tanıtım. Her romanında yeni bir tarz, yeni bir teknik, yeni bir atmosferle karşımıza çıkan ödüllü yazar Irmak Zireli, soluksuz ilerleyen bu yeni romanda okurunu anlatır. Hızla dönen bir çarkın içinde tutuyor şeklinde bir tanıtım yapılmış Everest yayınları tarafından. Şimdi biz de bu kitapla ilgili biraz daha ayrıntı edinmek üzere Irmak Zileli'ye sorduk. Kitabın hem çıkış noktasını hem de merkezinde yer alan kötülük kavramını bize biraz daha açmasını istedik. Sağ olsun o da bize şöyle bir cevap gönderdi. Şimdi edinin çıkış noktası kötülük kavramı oldu. İnsan ruhunun karanlık tarafına bakmak istedim bu romanımda. Jungyen bir yerden söylersem gölge tarafımıza. Hani Jung diyor ya insan gölge tarafını görmekten ona bakmaktan kaçındıkça gölgesi büyür ve canavara dönüşür. Öte yandan insanın karanlığını kabul etmesi zor. Toplum da doğrusu bunu pek teşvik etmiyor. Aileden başlayarak kültür insanın içindeki olumsuz duyguları bastırması üzerine kurulu. Kıskançlık, haset, öfke gibi duygular bastırılıyor. Şiddet ve yıkıcılığın doğal ve sağlıklı yollardan ifadesi mümkün olmuyor. Bana öyle geliyor ki Jung haklı. Bu bastırma aslında içindeki o kötülüğü daha da zihirli hale getiriyor. Hatta öyle ki sadece bireysel olarak değil, toplumsal olarak kötülüğü kendimizden uzaklaştırdığımız yalanı söylüyor ve sonra da ona inanıyoruz hep beraber. Sonra bir adam karısını katlettiğinde, bir akrabası çocuğa tecavüz edip öldürdüğünde... Hayvanlara işkence edildiğinde bunu yapanları cani, sapık, hasta diye etiketleyip normalin dışına atıyoruz. Onlar normalin dışında, biz normallerse hiç kötü değiliz. İşte tam bu noktada ben bu romanımda kötülüğün ne kadar sıradan olduğunu anlatmak istedim. Ve içimizdeki kötüyle yüzleşmedikçe hep daha çok büyüyüp yaygınlaşacağını. Bunun bireysel ve toplumsal tezahürlerine bakmaya çalıştım. Kötülüğün politik düzlemdeki karşılığı üzerine yaptığım okumalardan birinde bir tespit beni çok etkilemişti. Tüm iktidarlar kendindeki kötülüğü örtbas etmek için dış düşmanlar yaratırlar ve kötüyü ona atfederler diyordu orada. Böylece kendilerini aklarlar ve dikkati başka yöne çekerler. Toplumu da bu sayede manipüle ederler. Mücadele etmen gereken içerideki kötü değil. İçeride bir kötü varsa o biz değiliz zaten. Bakın şu muhalefet bakın bu siyasetçi bakın şuradaki gazeteci şu öğrenci bu bir iktidar kurma tekniği üstelik sadece siyasi iktidarlar yapmıyor bunu mikro alanda da öteki üzerine tahakküm kurmak isteyen herkesin başvurduğu bir yöntem hiçbirimiz bu savunma mekanizmalarından muhaf değiliz. O yüzden romanda kanıksadığımız ve sorgulamadığımız kötülükleri de yer vermek istedim. O kötülüklerin failiyle cinayet işleyen arasındaki mesafenin sandığımız kadar uzak olmadığını göstermeye çalıştım. Şimdi buradaydın meselesini bu şekilde özetleyebilirim sanırım. Bu köşe kitap köşesi. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz. Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır.